Kafir demeyen kafirdir sözü ne derece doğru? Bu aslan kafir olanlar hakkında mı yoksa o kişinin kafir olarak gördüğü kişileri mi kapsar? <gülüyor> diye Her şeyden önce zaten kafir olan kişi hakkında söylenen sözdür. Bunun yanında da eğer İslam toplumunda bir kişi tekfir edilmişse alimler tarafından veyahut da ölül emir tarafından tekfir edilmesine rağmen bir kişi kalkıp dese ki hayır bu kafir değildir, o zaman o kişi kafir olur. Eğer ölül emir tarafından bir kişinin kafir olduğuna dair hücceti oluşturmuşsa ve o kişi desek ki kesinlikle bu kafirdir değilse o zaman o kişiyi ne olur kafir olur. Veyahut da şu anda bazı insanların Yahudilere ve Hristiyanlara yani ehli kitaba kafir olmadıklarını ve öldükten sonra onların da cennete gireceklerini iddia ettikleri gibi. Doğrusu bu tür sözler batın sözlerdir. Yahudi ve Hristiyanlar tahrif yani tavrat ve İncil ve da tahrif elde edildikten sonra ve bu tahrif üzerinde inanıp yaşayan Yahudi ve Hristiyanları tekfir etmeyen o kişi üzerinde hüccet olduktan oluştuktan sonra veyahut da hüccet kalktıktan sonra her delillerle her şey ispat edildikten sonra kalkıp da inat ederek hayır ehli kitap kafir değiller ve Müslümandırlar veyahutta kendi dinleri üzerine cennete girecekler derse o zaman o kişi alimler tarafından ne yapılır? Tekfir edilir. Allahü Alem. Hocam, yalnız bu kelimeyi çoğunlukla tekfirciler kullanıyor. Kendi anlayımlarına göre kafir dediğini, başkası kafir demiyorsa bu sefer onu da tekfir ediyorlar. E biz daha önceden bu tekfir meselesini işledik değil <gülüyor> mi? Evet. Ve bu konuyla ilgili 6-7 tane madde sunmuştuk. Öyle değil mi? Ve kişinin nasıl tekfir edilmesi gerektiğini ve bu, tü, bu altı taneden birisi onda olmadığı müddetçe kesinlikle o kişiyi tekfir etmek doğru değildir. Mesela eğer o odada hafız edilmişse oradaki konuya müracaat edilebilir.